75. İkinci cilt 20. mektup. Bu mektup Mevlana Tahir Bedahşî'ye yazılmış olup namazın üstünlüklerini ve erkanını, şartlarını, edepleri ve tadî erkânını erkanını bildirmektedir. Allahu Teâlâ'ya hamdü senâ olsun. Onun sevdiği iyi insanlara selâmetler olsun. Jönpur'dan gönderdiğiniz mektup geldi. Rahatsız olduğunuzu okuyunca üzüldük. Sıhhat haberini bekliyoruz. Bu tarafa gelenlerle sıhhat haberinizi bildiren mektubu gönderiniz. Hasıl olan halleri de yazınız. Ey sevgili kardeşim, bu dünya çalışmak yeridir. Ücret alınacak yer ahirettir. Salih amelleri yapmaya uğraşınız. Bu amellerin en faydalısı ve ibadetlerin en üstünü namaz kılmaktır. Namaz dinin direğidir, müminin miracıdır. O halde onu iyi kılmaya gayret etmelidir. Erkânını, yani farzlarını ve şartlarını ve sünnetlerini ve edeplerini istenildiği ve layık olduğu gibi yapmalıdır. Namazda, tumaninete, yani rükû ve secdelerde, ve kavmede ve celsede, bütün âzânın hareketsiz kalmasına, ve ile erkana yani bu dört yerde, sükûn ve tumanînet bulduktan sonra, bir miktar durmaya dikkat etmelidir. Çok kimse bunlara dikkat etmeyip, Namazlarını elden kaçırıyor. Tumaniyeti ve tadil ile erkanı yapmıyorlar. Bunlara azaplar ve tehditler bildirilmiştir. Namaz doğru kılınınca kurtuluş ümidi çoğalır. Çünkü dinin direği dikilmiş olur. Saadeti ebediye uçmak için tayyare elde edilmiş olur.